Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine bir cuma sohbeti münasebetiyle efendim size hitap etmek şerefine erdim. Birinci hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Men fetaha babe meseletin Fetehallahu lehu ba'de fakrin fi dunya ve ahireh ve men fetaha ba'de aqiyeten ibtigaen ibtigaen li vechillahi ata Allahu khayre dunya ve ahireh. Bu hadis şerif e, istemekle ilgili, dilenmekle ilgili. Eee buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kim isteme kapısını açarsa yani İsteme yoluna girerse, mesele e, mastarı mimidir, se'leden se'le bir soru sormak manasına geliyor, bir de dilenmek, Efendim bir şey istemek manasına geliyor. E, kim dilenmek e, kapısını açarsa, e, yani dilenmeyi yolunu tercih eder de dilenmeye başlarsa demek, yani ondan bundan bana ekmek ver, peynir ver, para ver, efendim, e, giyim ver, kusan var, e, ver neyse ihtiyacı bir şeyler istemek. E, buna dilenmek diyoruz Türkçe'de. E, kim böyle bir kapıyı açarsa bu İslam'da makbul değil, dilenmek e, doğru değil. Peygamber Efendimiz dilenmenin uygun olmadığını beyan ediyor bu hadis şerifte. Kim isteme yolunu tercih ederse, feta Allahülahu baba fakrin Allah da ona fakirlik kapısını açar. O dilenmek kapısını açınca Allah da ona fakirlik kapısını açar. Yani o dilenmek yoluna girince Allah da onu fakirleştirir demek. Bu fakirlik dünyada kalsa neyse ne ama فَتَهَ Lehu لَهُ fakrin بَا dünya فِي الدُّنْيَا والآhire. Hem dünyada hem ahirette fakirlik kapısı açar. Yani dünyadaki fakirlik insanın işte malının mülkünün olmaması Efendim yoksulluk çekmesi, sıkıntı çekmesi, geçim sıkıntısı çekmesi. E, pek çok insan geçim sıkıntısı çekmiş, yaşamış, ölmüş e, çeşitli ülkeler var dünyanın üzerinde halen sıkıntı çeken. Şu Filistinli kardeşlerimiz ne yer ne içer? Afrika'daki, Somali'deki, efendim orada Afrika'daki, efendim suların akmadığı, yağmurların yağmadığı yerlerde insanlar ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar? Tabii bizim Evimiz dolu, efendim mutfağımız dolu, buzdolaplarımız dolu, derin dondurucularımız dolu, kilerlerimiz dolu, cüzdanlarımız dolu. Yani evde olmayanlar da hemen biraz ineriz merdivenden bir köşeyi döndük ve oradaki efendim büyük dükkanlardan, çarşılardan istediğimizi küfelere doldurup alıp getirebiliriz. Yani bazıları da bu halde değil dünyada fakirlik çekiyorlar. Bazen de çok iyi insanlar, Allah'ın çok sevgili. E, mübarek kulları fakir bir ömür sürmüşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu fakirlik daha da böyle e, şehirler arası taşımacılık olmadığı için efendim üretim imkanları kıt olduğu için efendim e, tarıma dayalı efendim herkesin emeğine dayalı bir efendim böyle daha endüstrileşme yani makineleşme, hızlı imalat e, çıkmadığı için efendim e, arz ee, az talep e, efendim çok karşılanmıyor. İnsanlar sıkıntı çekermiş. Bu fakirlik gelip geçer ama buyuruyor ki Peygamber Efendimiz hem dünyada hem ahirette fakirlik. Tabi ahiretin fakirliği çok fena. Yani ahiretteki fakirlik e, mal mülk fakirliğine benzemez. Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden yana fakir olmak, lütfuna ermemek efendim kahrına uğramak, cezasına çarpılmak Efendim durumu olur. O çok daha fena. Demek ki e, dilenmemesi lazım bir insanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle isteyeni boş çevirmezdi. İsteyene fazlasıyla verirdi. Ne isterse verirdi. Hatta düşünün, bakın siz yapar mısınız, yapamaz mısınız? Kendinizi e, koyun o e, yere. Bir keresinde çok güzel bir elbise getirdiler Peygamber Efendimiz'e hediye ettiler. Ya Resulallah iyi bunu diye. Çok da güzel bir elbise giyer giymez herkes çok yakıştı diye e, yani gözleri kamaştı. Hemen fukaranın birisi geldi dedi ki ya Resulallah bana bu e, elbiseyi ver. Efendimiz hemen çıkarttı verdi yepyeni elbiseyi. Çıkarttı verdi. Köşede sıkıştırdılar o isteyen Dediler ki ya ayıp ettin. Peygamber Efendimiz daha biraz giyseydi hiç olmazsa hemen giydi arkasından sen istedin. Olur mu böyle şey dediler. O da dedi ki e, ölünce kabirde işte ona bürünürüm diye düşündüm o niyetle istedim dedi yani onun istemesi ayrı mesele peygamber efendimiz isteyince veriyor her isteyene veriyor ama istemeyi sevmiyor istemeyi tavsiye buyurmuyor hatta dilenen birisine demiş ki git bir ip al şehrin dışına çık oradaki çalılardan dallardan topla sırtına iple efendim vur onları getir pazarda şunları satıyorum ocak yakmak isteyenlere satıyorum de efendim ama dilenme o da öyle yapmış hakikaten bakmış ki geçimde oluyor yani satılıyor ve satılınca kendisi de bir şeyler alabiliyor. Efendimizin tavsiyesi bu burada da böyle buyuruyor kim dilenme kapısını açarsa Allah da ona dünyada ve ahirette fakirlik kapısını açar peki ne yapmak lazım? E, dilenmemek lazım aksine bakın hadisi şerifin devamında e, aksine cömert olmak lazım isteyen değil veren olmak lazım buyuruyor ki Efendimiz ve men fetaha bada atiyetin kim cömertlik ikram bağış kapısını açarsa efendim atiyet bir kimseye bir şey verilen bir şey yani elma veriyorsun meyve veriyorsun Yiyecek veriyorsun, ekmek veriyorsun, bir et veriyorsun, kuzu veriyorsun, deve veriyorsun. Neyse, küçük büyük verilen şeye -ata, i ata edilen verilen şeye atiye derler. İhsan bağış demek. Kim bağış kapısını açarsa, yani bağış yolunu tercih ederse, yani ona buna efendim cömert verirse. Neden yapıyor bunu? İptiga en li ve Allah'ın zatı pakinin efendim kendisinden hoşnut olmasını hevesleyerek isteyerek temenni ederek kazanmak için onu düşünerek kim efendim Allah'ın rızasını kazanmak için e, cömertlik, ihsan, ikram kapısını açarsa yani verme yolunu tercih ederse bilenmek değil de vermek yolunu tercih ederse Allah rızası için Allahü Khairat Dünya ve Ahiret Allah da okuluna hem dünyanın hem de ahiretin hayırlarını ihsan eder. Demek ki verince azalması lazım insanın yanındaki şeylerin ama öyle olmuyor. Allah ona dünyada da efendim hayrın kapılarını açıyor. Zaten başka hadis şeriflerden de biliyoruz. Verene Allah daha çok fazlasını ihsan ediyor. Halefi yani verilenin yerine başkası geliyor, başka mal geliyor, başka zenginlik geliyor. Halef diyoruz ya birisi bir makamdan gidince, arkasından gelene. O malda gidince onun yerine halefi geliyor. Yani Allah gene dolduruyor boşluğu. Hem de fazlasıyla dolduruyor, daha fazla veriyor. Hem dünyada, hayret dünya. Ahire, hem de ahirette, dünyada da yoksulluk çekmez, cömert insan eli bolluk içinde olur, kesisi rahat olur, evi e, bolluk olur, işi rast gider, e Efendim dünyada da hem e, rahat eder, efendim e, gani olur, zengin olur, ahirette de, yani ahirette de sevap kazanır, mükafata erer, rahat eder. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, e, nasıl olalım? Ee, kazanalım yedirelim. Hem yiyelim hem yedirelim. Yani hem kendimiz kimseye muhtaç olmadan kimseden bir şey istemeden efendim geçinelim, yaşayalım yiyelim, yedirelim çocuk çocuğumuza hem de başkalarına ihsan ve ikram ederek onların duasını alarak fakirlere yardımcı olarak efendim oradan da sevap kazanalım. Tabii e, sadece fakirlik meselesi yok. Efendim e, şimdi bir Müslüman Müslümanların düşüncesi sadece öteki Müslümanların fakirliği değil, başka türlü yardımlara da ihtiyaç oluyor. Paradan gayri şeylere de yardım ihtiyaç oluyor. Mesela bence en önemli iş eğitim. En önemli şey. Yani Müslümanların istikbale yönelik yapması gereken en önemli iş hangisi? Eğitim eğitmek, Müslümanları Müslüman eğitmek. Müslüman çocuklarının annelerinden, babalarından daha bilgili, daha şuurlu, daha ihlaslı, daha güzel Müslüman olarak yetiştirilmesi. İsveç'te İşçi Partisi iktidarı ilk defa bundan kırk küsür yıl önce almış İsveç'te. İktidarı alır almaz hemen bir araya gelmişler yönetici, yöneticiler. Demişler ki biz İşçi partisiyiz. Büyük sermaye sahipleri büyük imkanlarını halkın teveccühünü kazanmak için kullanırlar. Efendim bu iktidar bizim elimizden bir devre sonra, iki devre sonra çekip alırlar. Onun için biz e, çalışma yapalım demişler. Neye karar vermişler? Eğitime yönelmeye karar vermişler. Yani amaçlarımızı, yapacağımız iyilikleri eğitimle çok güzel öğretelim demişler. Ve onun esbabını hazırlamışlar. Yani bu gayeye, bu amaca ulaşmak için yapılması gereken adımları atmışlar, yapılması gereken işleri yapmışlar ve eğitime önem vermişler ya da iktidara gelen bir e, efendim e, şeyin e, Fırkan'ın partinin neyse ne yapması gerektiğini iyice düşünerek e, tabii o da bilimsel çalışmalarla bulunuyor. 40 sene, 40 küsür seneden beri iktidardan düşmemişler, devam etmiş. Demek ki ilme sarılmak her şeyi bilimsel efendim usullerle efendim düşünüp çözümleyip efendim geliştirmek uygun olur. Onun için yani Müslümanın eli açık olacak. E, herkesin karnı tok. E, sen ekmek veresin adam almaz. Ben hatırlıyorum küçükken kapıya gelirdi efendim dilenciler bize bir şeyler verirdik. O daaziye para isterdi çünkü e, çoğu bu işi meslek olarak yapıyor, profesyonel deniliyor yani. O verdiğin yemekleri, gıdaları köşeye koyuverirlerdi. Para olursa cebine alıyor. Zaten belki iki tane, üç tane apartmanı var, evi var. O para istiyor. Cebi böyle para dolu olacak. Senin ona verdiğin yiyecek, yiyecek gibi şeyleri köşeye koyveriyordu. Ben hatırlıyorum. Aç olanlar vardır. Belki bizim bizim ülkemizde de vardır. Ama Avrupa'da filan bakıyoruz. Devlet vatandaşlarına güzel hizmet veriyor. Ve aç bırakmıyor bir maaş veriyor. Efendim e, sağlığına dikkat ediyor vesaire. O zaman yani doyurmak çok önemli bir mesele olmuyor ama ruhunu doyurmak. Efendim imanını korumak, ahiretini kurtarmak çok önemli oluyor. Oralara da para harcanacak tabii. Sonra istiklalin e, korunması, efendim hürriyetin korunması çok önemli. Oralara paraların harcanması lazım. Yani atı ye, ihsan ve ikramın Efendim, yönlerini düşünüyoruz onları konuşuyoruz i̇şte böyle yapanlara da Allah hem dünyada hem ahirette efendim hayırlar ihsan eder demek ki üretici olacağız çalışkan olacağız ortaya eser koyucu olacağız başkasına yük olmayacağız başkasının sırtına binmeyeceğiz aksine başkalarına daima hayırımız iyiliğimiz olacak en basit anlamıyla dilenmeyeceğiz efendim, ikram edici olacağız efendim daha geniş anlamıyla yük olmayacağız topluma topluma her bir şeyler kazandıracağız hatta öyle eserler bırakacağız ki öldükten sonra ahirete geçtikten sonra bile o eserlerden faydalanılacak da Allah bizim defterimize sevap yazdıracak efendim ahirette büyük mükafatlarla tarif edecek. Evet buna çok dikkat edelim. Çalışkan Müslümanlar olalım ve o verimli olumlu Müslüman olalım. Yani başkalarına fayda sağlayan hayırlı Müslüman olalım. Başkalarına yük olan efendim, başkalarının efendim desteğini alarak böyle yaşayan kimseler olmama gayret edelim. Ama bazen de çeşitli sebeplerden hayatın, kaderin yazısı, çizgısı dolayısıyla efendim, cilvesi dolayısıyla en ummadığın insanlar çok zenginken çok fakir düşebiliyor, çok kuvvetliyken fakir düşe şey güçsüzleşebiliyor. Yardıma otaç oluyor tabi daima. Efendim insanlar birbirlerine yardım edecek. O yardım şeyi her zaman açık. Ee, e, ne kadar e, istemesek de bir zaman gelir. Hiç olmazsa çoluk çocuğumuza mutaj oluruz. Efendim yani onlar e, annedir babadır diye bakar. Yatalak olur insan. Allah elden ayaktan düşürmesin. Efendim kimseye muhtaç etmesin. Kendi gücüyle, kendi emeğiyle, efendim yüz akıyla yaşamayı cümlemize Allah nasip etsin. İkinci hadisi şerif. Efendim aynı sayfadan devam ediyorum. Ebu Malik el-Eş'ari radiyallahu anh'ten Ebu Davud, Taberani, Hakim efendim e, rivayet etmişler. Rahmetullahi aleyhim ecmeyin. Allah razı olsun o alimler toplamışlar. Biz de toplanmış olan hadis de okuyup anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz'in söylediği mübarek sözleri, çok değerli bilgileri efendim, korumuşlar, hazineleri. Biz de o hazinelerden alıp sizlere efendim, ulaştırıyoruz. Mücevheratı. Mücevherattan daha kıymetli bunlar. Dünya ve ahiretin efendim saadetine efendim ikramlarına ihsanlarına erdirecek güzel bilgiler. 2. hatih şerif. Men fasala fi sevilillah. Femate ev kutiyle. Ev vakasatu feresuhu ev bayiruhu. Ev ledeghatu hammetun. Ev mate ala firashi bi bi ayi hadfin Allahu fe innehu şehidun ve inne lehul cenne. bu hadis-i şerif eee bu Davud Taberani ve diğer kaynaklarda yer almış. Eee bu Davud sıhha çok dikkatle dinleyin. Ben çok böyle sev duyuyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz "Men fasala fi sebilillah kim Allah rızası için, Allah yolunda faslederse ederse. etmek ne demek? Ayrılmak demek. Yani kendisini yerinden, yurdundan ayırırsa. İnsan cihade gidince ne oluyor? Askere gidince ne oluyor? Sefere gidince ne oluyor? Hacca gidince ne oluyor? Evini bırakıyor. Kasabasının yerini, yurdunu bırakıyor. Sefere çıkıyor. Kim böyle bir ayrılığa kalkışırsa Allah yolunda cihad etmek için yerini, yurdunu terk etti. Femate yolda eceli geldi öldü. Çünkü Efendim e, uzun zaman alıyor. Biliyorsunuz bu işler böyle bir anda olup biten işler değil. E, kutile. Yahut öldürüldü. Şehit edildi. Vakasat hu feresuhu ruhu Vakasa, efendim, boynu kırılmak. Boyunu kırmak manasına bir fiil. Atı veya devesi onun boynunu kırdı. Tabi at ve deve insanın boynunu nasıl kırar? Efendim hoplar zıplar pat yere düşer insan. Attan düşer veya deveden düşer. Ters bir şekilde düşer. boynu kırılır ölür. Yahut teper. Veyahut bir yere çarpar. Yani bir binek kazası oldu. Efendim hayvanı veya devesi atı veya devesi onun boynunu kırdı. Yani öldürdü. Ev yahut ledagathuhammetun zehirli bir efendim hayvan onu soktu. Akrep bazı akrepler sokuyor, öldürücü oluyor. Efendim bazı örümcekler oluyor. Bu sıcak ülkelerde daha çok oluyor. Arabistan'da da öyle. Hatta benim kendi beldem olan Şarakarede de böyle zehirli örümcekler hatırlıyorum. Büyük derdik biz. Kırmızı renkli. Bunlar soktuğu zaman öldürücü olabilir. Yahut yılan soktu, sokar bazı yılanların efendim öldürücü olduğunu biliyorsunuz. İşte böyle bir mahluk efendim e, soktu da öyle öldü. Bu da olabilir. Yani savaşa gidemedi yolda böyle şeyler oldu. Evmate <gülüyor> ala yahut da yattı yatağında öldü. Çadırında akşam yatıyor sabah bakıyorlar ölmüş. İnna ve inna ileyhi Bi ayyi Allah. Yani Allah'ın dilediği hangi bir sonuçla, şekilde nasıl olursa efendim öldü. Şehidun. Muhakkak bir o şahıs şehittir. Ve inne lehul cennetü ve ona cennet vardır mükafat olarak. Yani cennete girecek. Ama savaşa katılamadı. Bir başarı gösteremedi. Kahramanlık yapamadı çünkü savaş olmadı. Yolda öldü. Attan düştü yahut e, e, yılan soktu yahut veya bu şekilde ya hiçbir şey olmadı da yatağında öldü işte doktorlar şimdi diyorlar ki bilmem efendim şey olmuş bu olmuş. Efendim e, kalp rahatsızlığı olmuş. veya beyin damarı tıkanmış falan. Bir bahane hangi, hangi şekilde olursa olsun değil mi ki evden çıkarken, evden ayrılırken Allah rızası için ayrıldı. O şehittir ve cennetliktir. İlla savaş yapma şartı yok. Kanun Süleyman son seferine çıkmış, efendim seferdeyken ölmüş. Ee, sadrazam ordu dağılır, efendim maneviyatı bozulur, bir takım e, olaylar olur diye hiç belli etmiş, etmemiş e, padişahın vefat ettiğini efendim ama vefat etmiş, seferdeyken vefat etmiş, usta bir şekilde efendim saklamış e, padişahın vefatı. Padişah bu hadisi Şerif'e göre savaşa katılmadı, yolda öldü. Gene şehittir. Onun için Bâki'nin meşhur mersiyesinde efendim, kanunu için yazdığı ağıt e, mahiyetindeki şiirinde öyle diyor. Minnet Hüdaya kim? iki cihanda kılıp Said, namı şerifin eyledi hem gazi hem şehit. Yani Allah'a hamdü senalar olsun ki, senin namını hem gazi eyledi hem şehit eyledi. Çünkü birçok seferler savaşa gitti, Ziget kadar efendim e, Balkanlar'da fütühatla efendim ömrü geçti, Gazi oldu, Gaza ile meşgul oldu. En son seferinde de e, seferdeyken vefat etti efendim çadırında vefat etti, S çarpışma olmadı ama olsun yatağında bile ölse şehittir çünkü seferdedir çünkü Allah Rızası çıkmıştır. Tabii burada bir önemli efendim ibare var ona altını çizmek lazım efendim dikkati çekmek lazım illa Allah rızası için yani insan savaşa çeşitli amaçlarla çıkar kalbinde kafasında çeşit çeşit düşünceler vardır menfaat hesapları vardır hepsi şehit olmaz hepsi gazi olmaz Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men katle litteküe kelimetullahi hiel ülya vefi se biliyle ancak e, Allah'u e, Teala Hazretlerinin sözü en yüksek olsun, dileği efendim yerine gelsin, dini üstün olsun, la ilahe illallah e, e, kabul olsun, efendim o söz yücelsin diye çarpışan fi sebilillah çarpışmış olur buyuruyor. Başka maksatlarla olursa olmaz. İntikam için, yer görmek için, efendim bilmem e, para için, pul için e, ne bileyim insanların kalplerinde türlü türlü fikirler oluyor, düşünceler oluyor. Fisebilillah olacak. Yani e, Allah rızası için olacak. Adam mümin değil, savaşa gidiyor. Hiçbir şey olmaz. Yani ne şehit olur, ne gazi olur. Ne, şi, ne şehit oldu, ne gazi, haybeye gitti, niyazi dediği gibi boşa gider. Çünkü inancı yok. İnancı olacak. Mümin olacak. Allah için yapacak. Yaptığı işi Allah rızası için yapacak. Efendim o zaman yani o sevabı alır. Ve Üçüncü hadisi şerif. Bu hadisi şerif de i̇bn Abbas radıyallahu anh'ım rivayet olunmuş. İbn-i Abdül, Abdülbel kitabını almış. Ee, bakın buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men katele dune nefsihi hatta yuktele fehve şehidun ve men gudile Dûne malhi, fehi şehidun. Ve men katil düne ehlihi, hatta yuktele fehi şehidun. Ve men kutilafi cembillahi, fehi şehid. Burada bakın nelerle karşılaşacaksınız. Men katil düne nefsihi hatta yüktle fehi şehidun. Kim nefsi için, nefsini korumak için efendim nefsi uğruna savaşırsa ölünceye kadar çarpışırsa şehittir. Ne demek düne nefsihi yani nefsini korumak maksadıyla nefsini korumaya öne çıkıp da çarpışıyor. Yani kendi canını korumak için. Demek ki hayat önemlidir İslam'da. Hayat hakkı çok büyük haktır. O hayat hayatını korumak için bir insanın savunma yapması ve bu savunmada mücadele ederken ölmesi efendim güzel bir şeydir. Yani teslim olmayacak. Efendim kendisini koruyacak. Efendim zalime pabuç bırakmayacak. kuru diye pabuç bırakmayacak. Ölürse şehit olur. Kendisini korumak için ölürse şehit olur. Birisi saldırdı yolda efendim bilmem dağın başında, tarlada çalışıyorken, geceliğin evindeyken ve yalnızken, yoldayken tamam kendisini savundu. O bir yumruk vurdu, ötekişi bir yumruk vurdu. O altta o işte derken efendim e, tabii her şey olabilir hayatta düşman kuvvetli olur, birkaç kişi olur mesela. Arkadan geldi bir tanesi, bir odun vurdu kafasına. Kafasını yarı şehit olur. E, öldü, şehittir. Kendisini korumak için yaptığı mücadelede ölen bir kimse şehittir. Yani savaş filan yoktu. Adam işe gitmişti akşam gelirken bu olay oldu tarlaya gitmişti tarlada bu olay oldu. kut ile duine malihi pehve Malını korumak için mücadele ederken öldürülen de şehittir. Malına saldırı oldu onu korumak istiyor efendim Haydutlar yolunu kesti Malını almak istiyor o da vermemek istiyor efendim malını korumak için mücadele ederken karşı taraf bunu öldürdü. Yani o da şehittir. Ve canım işte malını verseydi de hayatını kurtarsaydı efendim, e, iyi ama yani e, buna yani kötülüklere böyle fırsat verdiğiniz zaman evet dediğiniz zaman e, kötüler kuvvetleniyor. Onun için herkesin kötülüğün karşısında direnç göstermesi lazım ve e, şey yapmaması lazım. Karşı tarafta korksun yani ben bunun malını alacağım ama bu savunur malını efendim parasını yedirtmez. Efendim e, e, malını iyi savunur diye korkması lazım. Evet bu ilginç. Ve men katile dune ehlihi hatta yuktel fe'r <gülüyor> şehidun. Ailesini korumak için çarpışırken ölürse o da o zaman da şehittir. Çünkü bazen Çeşitli hücumlar oluyor aileye, insanın eşine, çoluğuna, çocuğuna. Efendim, haksız hücumlar oluyor. O zaman tabii korumaya geçecek. Vazifesi ailesidir, ehlidir. Efendim, o esnada öldü. Yani öldürüldü karşı taraf. efendim Bir kurşun attı. Kaçtı ama, öldü ama nedir bu? Bu da şehittir. Çünkü aile de muhterem. Mal da muhterem. İslam'da efendim can da muhterem. Aile de muhterem. Bunları korumak için yapılan savunma mücadelede ölürse insan şehittir bakın malın muhteremliği çok ilginç Müslüman malını kendi malını bile tahrip edemez kendi malını tahrip etse bu benim, bu benim kendi evim bütün cam, camlarını şimdi e, kırmak istedi canım aldım elime sopayı camlarımı kırıyorum diyemez hemen kadı onu yakalar cezalandırır çünkü mal da muhteremdir zarar vermek yoktur İslam'da zarara mukabele için mala zarar vermek de yoktur mesela efendim düşmanı geldi bu adamın tam ekinleri toplanmıştı harman olmuştu geceleyin tutuşturdu yaktı biliyor gördük kaç kaçarken o hırsa gidip o da onun harmanını yakamaz neden zarar vermek de yoktur İslam'da kural olarak zarara mukabe, zararla mukabele etmek de yoktur Malın bir kabahati yok. Adamın kabahati var. Kanun onu yakalasın, cezalandırsın. Yakalayamadı, kaçtı. O ayrı. Allah mutlaka cezalandırır. Cenab-ı Hakk'ın adaletinden kimse kaçamaz. Efendim, yani gidip de sen onun harmanını yakamazsın. Sen onun malına zarar veremezsin. O senin camını kırdı, sen onun camını kıramazsın. Yani İslam'ın şeyi böyle. anlayışı böyle, ne kadar güzel. Ve en son cümle: Vemen kutlefi cem billah şehidun. Allah'ın yanında iken öldürülen de o da şehittir. Cem, yan demek. Allah'ın yanında iken öldürülürse bir insan o da şehittir. Allah'ın yanında olmaktan ne kast e, Rahmetullah Yani hocamız. E, parantez içinde öyle izah etmiş Yani insan namazdayken Allah'ın yanında oluyor. Evet Cenab-ı Hak kullarının her zaman yanındadır. Ve hüve maküm, -hü ey -hü. ne nerede olursanız olun ey insanlar o Allahü Teala hazretleri yanınızdadır. Her yaptığımızı görüyor. Her söylediğimizi işitiyor. Ve İçimizi, dışımızı biliyor. Her yerde hazır ve nazır. Çok güzel bir söz. Her yerde hazır ve nazır. Ama bazen kullar, Cenab-ı kendisine bu kadar yakın olduğu halde, Allah'tan fersah fersah uzakta. Fersah, fersah ne demek? Bir günlük yol demek. Kervanın bir günde aldığı bir mesafeye fersah derler. 30 küsur kilometredir. O kadar yürürmüş kervanlar. Her fersahta menzilde dinlenme yerleri yapılırmış. Efendim kervansaraylar olurmuş. Fersah fersah uzak ne demek? Çok uzak demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmiyor. Kabul etmiyor, inanmıyor. Efendim günahkar, günahkar oldum Allah sevmez. O zaman Allah'tan kul uzaklaşıyor. Evet Allah'ın her yaptığını görüyor ama o adam Allah'tan Fersah fersah uzak yani Allah'ın rızasına aykırı işler yapmış, Allah'a yakınlık sıfatını kazan, kazanamamış. Allah'ın rahmetinden çok uzak. Allah'ın rahmeti ona gelmeyecek, o Allah'ın rahmetine gelmeyecek. İnsanın Allah'a en yakın olduğu zaman ne zamandır? kuzuruna gittiği zaman. Allah'ın huzuru neresidir? Müminin miracı nedir? namazdır. Allahu ekber dediği zaman mümin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girmiş oluyor. Cenab-ı Mevla ona nazar ediyor. Melekler, huriler iki, iki tarafa dizilmiş durumda. O Cenab-ı Hakk'ın divanına girmiş oluyor. Ama aklına namazda efendim ticaret gelirse, dünya işleri gelirse hatta kötü kötü şeyler gelirse o zaman huzurdan efendim çıkmış olur. Huzura uygun olmayan işler yapmış olur. Namazın içinde kulun Allah'a en yakın olduğu durum hangisidir? Secde halidir. Kul secdedeyken Allah'a en yakın haldedir. Çünkü tevazuun en güzel efendim ifade şekli secdedir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şerefli pırıl pırıl ak pak anlamımızı toprağa koyuyoruz. Kendi kulluğumuzun efendim e, ikrarı Evet ya Rabbi ben senin aciz naçiz yarattığın bir kulunum. Sen de yüceler yücesisin. Allahı ekbersin, azamsın, ecelsin, ecelle celil demek, en celil demek. En en celil, en büyük, en yüksek, en ulu efendim, en büyük Allah. Yani ekber en büyük. Azam en yüksek. Azam en muazzam. Her şeyi en yüksekte Cenab-ı Efendim, e, biz de aciz naçız kullarız. Secdedeyken en yakın hali oluyor. Ne mutlu ruhunu, namazdayken ruhunu teslim edenlere, hele secdedeyken ruhunu teslim edenlere. Ben e, kalabada bir cuma hutbesi okuyordum. Mahallemizin camisinde arkadan bir ses geldi. Hutbe esnasında e, hutbeyi bozmadık. E, hutbe bitti. Ondan sonra gittik bir de baktık ki İnna ve inna ilaha rajul. Cuma'ya gelmiş olan cemaatten bir hacı efendi ruhunu camide teslim edivermiş. Cuma vakitte hutbe esnasında. Hutbe namaz gibidir tabii. Hiç ses çıkartılmadan dinlenilen bir şey çok güzel bir durum. Cuma günü ruhunu teslim etmiş ne güzel. Şöyle duydum bir hacı efendi bir Ramazan günü sahurda yemeğini yemiş Orca niyetlenmiş. camiye gelmiş. Yüzünü, Kur'an-ı cemaate okumuş. Namaza durmuşlar. allah Ekber diye. Ondan sonra secdeden kalkmamış bir türlü cemaat. Beklemişler, beklemişler. Bir şey olduğunu anlamışlar. Kalkmışlar, bakmışlar ki Hoca Efendi, efendim ca camide, oruçluyken, Ramazan gününde, sabah namazında, secde halinde Cenab-ı Hakk'a ruhunu teslim etmiş. Neden? Ehli Kur'an, hafız, Allah'ın sevdiği efendim bir mübarek Müslüman Allah öyle ölüm nasip etmiş. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Tabi her her ömür sona erecek. Külü nefsin zayikatü l -med. Hepimiz ahirete geçeceğiz. Hayırlı ölümler ihsan Cenab-ı Hak. Hüsnü hatimeler ile Cenab-ı Hakk'ın divanına sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerif eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.